Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe bu haftaki programa ve konuğuma dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi en hazinelere bir kez de biz teşekkür ediyoruz destekleri için. Evet malum bu hafta Paris ve iklim gündemiyle dolu ama biz Buğday Derneği olarak sizleri iklim gündeminin biraz dışına davet ediyor. Ve ekolojiyle ilgili ekoloji mücadelesinde çok da ön saflarda yer almayan özellikle Türkiye'de bir konuya ilginizi ve dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bugün arıyı, arıları ve arıcılığı konuşuyor olacağız. Gıda ve iklim, gıda ve tarım konusunda özellikle ekosistemi ve hepimizin hayatlarını aslında çok çok yakından ilgilendiren ve hepimizin ilgilendirmesi ilgilendiren bir mesele olduğunu düşünüyoruz arıların ve arıcılığın Türkiye'deki durumu ve ekosistem içerisindeki arıların yerini bugün bir konuğumuzla konuşuyor olacağız Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinden Profesör Doktor İbrahim Çakmak bizlerle İbrahim Bey hoş geldiniz. Sağ olun, hoş çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için birkaç aydır sizle program yapmak istiyorduk. Dolayısıyla evet. çok teşekkürler programa başlamadan. Şimdi sizlerle ilk, hem bu benim için de yeni olduğu araştırma merkezinizden haber alman basında yer alan bir haber vardı Eylül ayında. Arı ölümleri kaygı verici boyutlarda diye. Bunun üzerinden yola çıkacağız ama direkt bu verilere girmeden biraz isterseniz arıların ekosistem içerisindeki rolü ve arı insan ilişkisiyle başlayalım. Bunun hakkında başlayabilir miyiz? Tabii Şimdi e, özellikle arılar dediğimiz zaman tabi bal arıları aklımıza ilk gelen e, bal ve diğer e, arı ürünleri e, oluyor ister istemez. E, ama bunun yanında bizim e, tükettiğimiz e, besinlerin gıda üretiminde de arıların e, çok önemli bir yeri var. Yani bugün kullanılan kültür bitkilerini ki kültür bitkileri bugün bizim besin e, gıda üretmek amacıyla kullandığımız bitkiler. Bunların %80'inin e, arılara ihtiyacı var tozlaşma açısından. Tozlaşma nedir? Polenleşmesi. Yani burada erkek gamet dediğimiz bitkideki işte erkek gametle dişi gametin buluşması, tohumun ve meyvenin oluşması. Dolayısıyla bitkiler açısından bize baktığımız zaman meyve ve sebzelerde baktığımızda bizi meyve ve sebzeler özellikle tükettiğimiz gıda olarak kullandığımız bitkiler ilgilendiriyor ve bunların da yüzde sekseni gibi çok yüksek oranda arılara ihtiyaç duyuluyor. Tabi arılar dediğimiz zaman sadece bal arıları da aklımıza gelmesin. Başka bireysel arılar var, yine sosyal arılar var ama binden fazla arı türü var ama bunların içerisinde yine 1.000 sırada dünyada bal arıları. Çünkü bal arılarının bu arılara göre en önemli özelliği çiçek bağımlılığı, tür bağımlılığı. Yani bal arıları sürekli olarak aynı tür bir çiçekle başladığı zaman ziyarete aynı tür çiçekle devam ediyor. Dolayısıyla örnek verirsek mesela bir elma çiçeğine konan bir bal arısı elma çiçeğine gitmeye devam ediyor. Elmadan e, kiraza gitmesi durumunda, eviye gitmesi durumunda aslında bir pole, e, tozlaşma e, iki farklı anlam. tür olduğu için olmuyor. Doğru. Tabii farklı türler olduğu için olmayacak. Bireysel diğer arılar bir çoğuna baktığın zaman bunlar da bunu sık sık görüyoruz ama bal aralarındaki bu çiçek bağımlılığı bal aralar işten istemez dünyada birinci sıraya koyuyor. Ha, bunun dışında kovanlarla kolay taşınabilmesi ee, yine tarım ilaçlarından diğerlerine göre e, özellikle ana arı kovanda olduğu için daha az etkilenmesi gibi birçok avantajları var ama en büyük avantajı bu. Çiçek bağımlılığı dolayısıyla balarıları hı hı. bizim için vazgeçilmez. Yani ekosistemde baktığı zaman tabii ki ekolog açısından bakarsak bütün canlılar önemli. Zincire baktığımız zaman bu zincirde bir halkanın kopması mutlaka e, etkileyecektir. Ama balarılar olduğu zaman bu olay bu zincirde e, çok daha güçlü bir e, halka olduğunu görüyoruz. O yüzden hı hı. bizim ee, insanlar açısından ve e, diğer canlılar açısından da düşündüğünüz zaman e, bal arıları o zaman bizim için e, vazgeçilemez bir canlı durumuna. Evet doğadaki bereketin aslında devamı diyebiliriz. Yani belki sırf gıdayla kısıtlı kalmayacak ama doğrudan kullanmadığımızda bizim bugün ekoloji içerisindeki bir sürü farklı role sahip olan birçok türün aslında devamı ve bereketi belki tabii, de tabii. E, arılar tabii. tarafından e, sağlanıyor. tabii. Yani yine birçok yabani bitkilerin de nesillerinin devam etmesiyle arıların tozlaşmasına bağlı olduğu için şimdi o bitkilerle beslenen başka canlılar var. Yani sisteme baktığımız zaman zaten ekosistem, öncelikle şunu söylemek lazım, çok karmaşık. Belki insanların anlayamadığı en zor sistemlerden biri biz insan beyni. birçok biz topladılar bunu görüyoruz yani insan beynini ve sistemini anlamak çok zor ve ekosistemi anlamak çok zor. Yani ekosistemin içinde de o kadar çok parçalar, o kadar çok değişkenler var ki dolayısıyla... Yani en çok anlamakta zorlandığımız konulardan biri bizim ekosistem. Ve bu ekosistemin içerisinde de en önemli halkalardan birisi de balarlar. E, şimdi bu onların karşılaştığı sorunlarla ilgili de konuşacağız ama biraz e, Türkiye ve Anadolu üzerinde de e, konuşalım istiyorum. E, yani bitki ve flora zenginliği olarak da çok zengin bir coğrafya olduğunu biliyoruz. Türkiye arı çeşitliliği ve e, diğer konular açısından nasıl arıcılığa baktığımızda? Arı çeşitliliği açısından da zaten... E, gen merkezi yani batı balarısı bu balarısı e, batı e, ya da Avrupa e, arısı olarak bildiğimiz en çok bal üreten eee balarısının gen merkezi zaten Türkiye. Dolayısıyla çeşitliliğimiz zaten çok olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye baktığınız zaman 5 arı ırkı ve birçok ekotip var. Hatta son yıllarda baktığınız zaman Yunanistanla sınırımızda da yine Yunanistan'da olan arı ırkının bizim bölgemizde de olduğu hmm. konusunda raporlar var. Dolayısıyla bunu düşünürseniz belki 6 tane ırk yani Avrupa'nın hiçbir ülkesinde altı tane ırkı barındıran bir ülke yok. Hı hı. Ee, yine genetik çeşitli açısından baktığım zaman ekotüpler açısından da oldukça zenginiz. Dolayısıyla biz e, Batı bal arısının, Türkiye Anadolu Batı bal ya da Avrupa bal zaten gen merkezi durumunda. Hı hı. Peki bu potansiyele baktığımızda Türkiye'deki arı ve koloni popülasyonunun dünyadaki sıralamasının nasıl olduğunu söyleyebiliriz? Ya Çin'den sonra biz şu anda dünyada iki sırada, için 8 milyondan fazla bizde de 6,5 milyona yakın bal arısı var ve bizde şu da var yani bal arısına karşı eskiden beri hep böyle bir ilgi vardır, bir merak vardır Türkiye'de. Son yıllarda yani eskiden hobi arıcılık olarak işte her köyde herkesin evinin önünde 3-5 tane kovan en azından kendi ihtiyacını karşılayacak. Bu azaldı. bunu yeni ticari olarak e, çok sayıda e, kovanın bakıldığı ticari e, aracımız gelişti. Hı hı. E, ama bununla beraber bunun tabii artıları, eksileri de var. E, sayı bir taraftan arttı Türkiye'de. Baktığımız zaman e, koloni sayısı arttı. Ama bizim e, aracılıkta sorunlarımız da e, çok arttı verim seviyemiz hala dünyada diğer ülkelerle karşılaştırdığınız zaman hala çok düşük. Yani, bir, yani Resmi rakamlarda 16-18 kilogram kovan başına görünse bile aslında gerçekte baktığınız zaman yani sahada baktığınız zaman ki bir sahada çalışıyoruz genelde e bunun 8-10 kilogramlara kadar düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla verim açısından çok düşürüz ama bitki örtüsü açısından özellikle arı floraç açısından çok zengin bir ülkeyiz. Ama bu fırsatları ee, aracılıkla çok iyi değerlendiremedik açıkçası söylemek hı hı. gerekirse. Yani hayvancılık birçok sektöründe mesela tavukçulukta son yıllarda sürünlerinde çok önemli gelişmeler olmakına rağmen maalesef altını isterek söylüyorum. Maalesef aracılıkta beklenen gelişmeler yaşayamaz. Yani gelişme olmadığını söylemiyoruz. Önemli ürme kazanan bu son yıllarda. Ama potansiyeli oranla. Var ama, hı hı. Ha, potansiyelle karşılaştırdığı zaman tabii ki bu gelişmeler bizim potansiyelerimizi karşılamaktan çok uzak. Yavaş yavaş biraz da dediğim gibi haberin girişinde de programın girişinde de bahsettiğim gibi biraz sorunlardan da konuşalım. Tüm dünyada gündeme oturmasını sağlayan bir konu oldu. Bu koloni çeküşleri olarak belki çevirebileceğimiz hastalıklar. Bunlarla ilgili de araştırmalar devam ediyor. Bu konu hakkında neler söyleyebiliriz? Son yıllarda balarılarının başına ne geliyor? Bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Belki de ülkenin, ülkeden ülkeye değişen sorunlar da var. Ortak sorunlar da var. Ama şu anda hala tam olarak netleşmiş değil. Ama ülkemizde baktığımız zaman aslında resmi rakamlara baktığımız zaman Türkiye'de koloni sayısında çok fazla bir değişiklik göremiyorsunuz. Hani buna baktığınız zaman sanki Türkiye'de çok fazla bir değişiklik arı ölümleri de görülmüyor gibi. Ama gerçekte baktığınızda özellikle tariçi sahada çalışan araştırmacılar bunu çok yakından görebiliyorlar. Sahaya gittiğiniz zaman bakıyorsunuz birçok bölgelerde %50'nin üzerinde e, arı ölümleri var. Hani %10 belki bunu en fazla %20'ye kadar kabul edilebiliriz deriz birçok nedenlerden dolayı. E, ama %50'leri açtığı zaman hatta bazı bölgelerde %70-80'lere çıktığı zaman bizim oturup düşünmemiz lazım. Demek ki Burada önemli bir e, sorun veya sorunlar var. Bunları nedenlerden anlaşmamız lazım. Bu özellikle öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Bazı yıllar %70-80'lere varan. Yine e, e, Avrupa'da e, bazı yıllar yine %70-80'lere varan. E, yine Orta Doğu'da da benzer şekilde. Hı hı. Dünyanın birçok bölgesinde ülkede demiyorum. Yani bölgesel olarak e, birçok e, bölgelerde aralıkları. Türkiye'de de e, bazı Güneydoğu'da. Son yıllarda bak, mesela daha çok Marmara bölgesine çalıştığımız için Güney Marmara'da. Şimdi Güney Marmara'da özellikle yakın çevremizdeki arıcılarla da yakın temel halinde olduğumuz için biliyoruz. Burada da mesela yüzde lerin üzerinde. Hı hı. Hatta bazı bölgelerde yüz eksikten ama ortalama baktığımızda yüzde ellilerin üzerinde... Hı hı. Bir netleştirmek için var. araya girmeyi rica edeceğim. Ee, yani yüzde yetmiş dediğimizde yani on kovanı olan bir arıcının aslında yedi tanesini çeşitli nedenlerden kaybedip elinde üç kovanla evet, kaldığını tamam. anlıyoruz değil mi? Ha, özellikle yüz arısı olanı düşünün. Burada mesela e, yani geçen yıl ben bazı birkaç arıcını biliyorum. Yani yüzde yetmiş hatta seksenleri bulan oldu. Yani yüz aradan. 20 tane arımız kalıyor. Peki bakıyorsunuz bu yarın ortalarında tekrar yüzarı dolmuş oluyor. Tarım Bakanlar sayınlara her zaman bakıyorlar o kışın ölen arıların hemen hemen hepsi doldurulmuş. Hı hı. Hani bakıldığı zaman e, çok önemli arı kayıpları hatta arı kayıpları hiç yokmuş gibi görünse de e, bunun nedenlerine bakmak lazım. Özellikle sağda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ne yapıyor arıcı? Arı öldükten sonra ilk işi bal üretmek yerine bu kovanları doldurmak. Bunu doğal oğullarla dolduruyor olmadı. Kendi suni oğullarla arıları bölerek ilk işi bunları doldurmak oluyor. Tamamen buna odaklanıyor. Dolayısıyla buna odaklandığı zaman arıcı tabii ki bal üretemiyor. Üretse bile daha az miktarlarda bal üretiyor. Bal üretimi azalıyor. Türkiye'de bal üretimi atanınca da ne oluyor? İlk talep zaten karşılanamıyor. Bu sefer işte hileli ballar, yurt dışından getirilenler, merdiven altıdır falan filan aklınıza gelebilecek her türlü üretim sistemleri devreye girmiş oluyor. Ve bugün bizim tüketicilerimize baktığım zaman ben birçok yerde buna şahit oldum. Yani gönül rahatlığıyla gidip marketten bal alamıyor. Şöyle bir kavanozu aldığında acaba sahte mi, hileli mi, Şimdi acaba zehirli maddeler var mı? Ve bunların hepsinde paylaşmak gerektiği hepsi de mümkün. Baktığım <gülüyor> zaman bu endişeleri de doğru görüyor. Evet bu bizim de çok karşılaştığımız özellikle ekolojik pazarlarda bunun gibi soruları çok duyuyoruz bizde. Ama sizin dediğiniz gibi bunun aslında başlangıç noktasına baktığımızda belki burada bile bu arı kayıplarını görmemiz mümkün. Yani bu ıı, ayrıntılı bir şekilde Türkiye'de bütün bölgelerde aslında bunun tarih zamanlamasını yapmak gerekiyor. Yani tam arının öldüğü zamanların arkasından yani baharda düşünün e, Mart Nisan aylarında yapılacak olan çalışmalarla e, arı kayıplarının e, net olarak ne kadar olduğu ortaya çıkacaktır. Bunu gidip yazın ortasında yaparsanız bir şey göremezsiniz. Zaten boş konular kışın ölenler <gülüyor> e, doldurulmuştur. <gülüyor> Niye kışın ölüyor arılar? Kışın soğuktan mı ölüyor? Hemen araçların aklına böyle bir şey gelebilir. Acaba kışın soğuktan mı ölüyor? Soğuktan değil. Arı soğuğa karşı zaten dayanıklı. Önemli olan arının işte hastalıklardan abi olması lazım. yeterince besinli olması lazım. En önemli konulardan biri stres altında olmaması lazım. Yani arı stres altında olduğu zaman arı bütün gelebilecek faktörlere karşı iç ve dış faktörlere karşı zayıf duruma gelmiş oluyor zaten. Stres faktörleri olarak baktığınızda birçok faktör var. Yani arı hastalıkları var başta. Ee, tarım ilaçları var. Özellikle son yıllarda yeni nesil neonikotinoid dediğimiz hı hı. tarım ilaçları. Bunlar ee, çok da e, etkilerini e, çok kolay bir şekilde de göremiyorsunuz. Yani arıya ağzından bile yedirdiğiniz zaman arı ölmüyor. Ama arını yapıyor işte e, normal bir şekilde uçuşuna devam ediyor ama artık hafızası etkileniyor, kovanını bulamıyor. Kovanını bulamayan bir arı zaten ölü arı demektir. Hı hı. Başka bir kovana girdiği anda ya başka arılar öldürüyor veya arazide bir yerlerde kalıyor, Örümcekler, başka hayvanlara yem oluyor. Dolayısıyla Şimdi ben bunları birkaç örnek verdim. Yani bu arasılıklarında mesela Varovay Çene dediğimiz bütün dünyada biliniyor. Her yerde zaten ilk sıraya yerleştirebiliriz. Ama diğer, ikinci, üçüncü, dört, beş, beşinci sıralar ülkeden ülkeye bunlar değişebiliyor. Hı hı. Mesela tarım ilaçlarının hiç kullanılmadığı bölgelerde de arılar oluyor. Çünkü tarım ilaçlarının kullanıldığı ama hangi tarım ilaçlarının kullanıldığı önemli. Bazıları arılar için çok zehirli, bazıları az zehirli. Bunlar... Özellikle gelişmiş ülkelerde artık e, daha belirgin bir şekilde ilaçların üzerine de yazılıyor. Arıya zararlıdır, az zararlıdır, çok zararlıdır. Çünkü arının gıda açısından önemi çok iyi bilindiği için e, özellikle gelişmiş bak ülkelerinde. E, bu tarım ilaçlarında artık belli sınıflandırılmalar yapın. Ona göre de e, arıya zararlı olan ilaçların kullanılmaması zaten öneriliyor. Bununla ilgili de artık önemli lobilerde oluşmuştuk. Peki Türkiye'de de bunun aslında bizim karşılaştığımız bir problem olduğunu anlıyoruz buradan arı kariplarının. Peki bunların sebeplerini anlamak üzere yapılan araştırmalar sizce yeterli mi? Değil. Şu anda zaten arı ölümleriyle, e, arı ölümlerin nedenleri konusunda biz ekip olarak çalışıyoruz ama onun dışında e, Tarım Bakanlığı'na bağlı Kendik'te bir araştırmacı arkadaşımız vardı. Onu da bilmiyorum son yıllarda çalışıyormuş, son yıllarda görüşemedim. Onun dışında düşünün Koca Türkiye'de, yani bunun dışında e, hani arı ölümleri konusunda e, çalışan başka ekipler göremiyorsunuz. E, biz de, bizim tabii çalışmalarımız e, sınırlı, e, yani biz de ekibimizde ancak yani biz de bu çalışmaları, mesela ara ilgili çalışmaları yine bir Alman araştırmacı da var bizim içinde. Biz daha çok uluslararası evliyede çalışıyoruz. Hı hı. Ee, yeni nesil tarım ilaçlarını e, Amerika Birleşik Devletleri'nden her yıl gelen e, araştırmacı grubuyla beraber çalışıyoruz. On kişilik hem hoca hem öğrencilerden oluşan bir araştırma grubu diyor. Yani bunlar tabii e, uluslararası seviyede yaptığı zaman yurt dışında e, tabii yayınlanması e, ve e, bilgi görmesi de e, daha kolay ve yani bunları ekip çalışmaları yaptığım zaman daha iyi sonuç elde ediyorsunuz. bu konuda sıkıntılarımız var. Yani Türkiye'de arıcılık konusunda iyi ekipler kurulamadı. Yani gönüllülük ilişkili Türkiye'de belki yabancılara bile hiç ihtiyaç çok güzel ekipler kurabilirim ama bizim ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri zaten arıcılık konusunda çok az çalışan araştırmacı var ve bunlar arasında ekip kurulamıyor. Ya bunun dışında tabii araştırmacı yetiştirir, yetiştirirken de bizim çok ciddi sıkıntılarımız olmuş. Yani şimdi birçok konuda ee, yani çekirdekten yetişme araştırıcılar da yeterli değil. Düşünün bazı fakültelerde e, mesela tavukçuluk konusunda çalışan bir akademisten e, arıcı yetiştirmiş. E, şimdi tavukla kanatlı bir, e, şimdi kanatlı grubuna sokuluyor bunlar. İşte arın da kanadı var, işte tavuğun da kanadı var. Siz bunları kanatlar grubu altında e, toplayıp da bu şekilde bu disiplinden araştırmacı yetiştirmeye çalıştığınız zaman da e, iyi bir araştırmacı yetişirmeniz. Yani bir tavukçu e, tavukla Arı birbirinden çok farklı organizmalar olduğu için birbiri arıcı yetiştiremez. Dolayısıyla Türkiye'de bu şekilde de birçok araştırmacı yetiştirdiği için bizim çok ciddi araştırmacı sıkıntımız var. Yani bu sorunları çözülebilmesi için işin tabii biraz tabanına ilmek gerekiyor. Orada da bir arıcılık konusunda gerçekten bu konuda yeterli bilgi, Tecrübeye sahip, donanıma sahip e, araştırmacılar akademisinden yetişmemiz gerekir. Sorunların temelinde de bu var. Hı -hı. Peki bu işin araştırma boyutu. Siz sahada da e, çok fazla çalışmalar yürütüyorsunuz tabii. E, sahada uygulamayla ilgili neler söylemek mümkün Türkiye'de? Yani e, bahsettiniz siz de bugün gönül rahatlığıyla pek gidip bir e, arı ürününü almak mümkün olmuyor diyorsunuz. Türkiye'de geleneksel ya da ekolojik diyebileceğimiz arıcılık korunabilmiş durumda mı yoksa yanlış uygulamalar yaygın mı? Yanlış uygulamalar yaygın. Bunun tabii çözümüş aslında sorduğunuz sorunun en iyi çözümü ekolojik ya da organik aracılık yapılabilmesi. Bu bazı ülkelerde mesela İtalya'da, Almanya'da bazı ülkelerde artık yüzde aracılıktan söylüyorum. Yüzde 10'u geçmiş durumda yani ekolojik aracılık. Ekolojik dediğimizde ben... ilk ne gelmeli aklımıza? Yani kimyasal ilaç kullanmadan ya da başka dışarıdan girdi kullanmadan yapılan aracılığı mı anlamalıyız? Yani kimyasal dediğimiz zaman tabii burada yine ilaçlar. Kullanılacak ama organik ilaçlar kullanılabilir. Yani şimdi arıcılıkla birçok e, sektöre de zaman artık ilaç kullanmadan e, arıcılık yapmak çok zor. Ee, yani giderek biz arı, arı, arı konusunda da bunları yaşıyoruz. Arı hastalıkları, zararları, parazitleri her geçen gün artıyor. Başka bölgelerden, başka ülkelerden hiç arının normalde olmadığı hastalıkları hızlı e, bir şekilde e, bulaştırılabiliyor. E, bunlarla da mücadele edebilmek için mutlaka ilaç kullanmak gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de arıcılıkta ilaç kullanılmayan bir bölge bilmiyorum. Hı -hı. Mesela, bu biraz da ırkların zayıflaması ile alakalı da olabilir mi acaba? Yani tabii üstlerindeki stresi anlatıyorsunuz siz. Belki bu stres faktörü de ilacı ...zorunlu bir hale getirmiş tabii, gibi gözükebilir. Tabii, faktörü zaten arının bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla arı ne kadar çok spret altında kaldığı zaman... ...hastalıklara karşı da o kadar savunmasız hale geliyor. Ee, dolayısıyla ilaç kullanacaksınız ama şimdi ekolojik aracınızda organik ilaçlar kullanabilirsiniz. Yine biyoteknik yöntemler var. Yani mümkün olduğunca az ilaç kullanmak. Kullansak da bunlar organik e, ilaçlar. Şimdi doğal dediğimiz zaman... Hani doğal zehirli maddeler de var. Şimdi biz hı hı. doğal ilaç kullandık arıcılıkta ama insan sağlığına zararlı bir şey de kullanamayız. Kullanmamamız gerekiyor. E, zehirli bir bitirin sonuçta insanı öldürebilir. Dolayısıyla biz hani insan sağlığına zarar vermeyen doğal organik e, ilaçlar kullanarak ekolojik aracılık yapabiliriz. Ama ekolojik aracılığın atışıyla söylüyorum çok zor biz de kendimiz de zaten yıllardır yani ekolojik aracılığı yapmaya çalışıyoruz. Ekip olarak işte Uludağ'da birçok yerlere arı kovanları koyduk. Bunları takip etmeye çalıştık. Bunun zorluklarını yaşadık gördük. Onun için de söylüyorum tekrar. Yani ekolojik aracılığı mutlaka geliştirmesi lazım. Devletin, hükümetin belki bunu desteklemesi daha da iyi olabilir. Çünkü geniş ülkelerde bunu hükümet destekleri de var. Yani sorunun en iyi çözümü tabii ki Ekolojik aracımın desteklenmesi biraz maliyetleri de fazla ekolojik aracımın ama çözüm olarak baktığınız zaman da ekolojik aracılık desteklenerek bu birçok sorunun üstesinden gelebilir hı hı. insan sağlığı açısından da değerlendirdiğimiz zaman. Burada baktığınızda en son siz de parmak bastınız bu konuya yani maliyetlerin yüksekliği tabii birçok üreticiyi aslında bu yöne yönelmekten biraz itiyor olabilir. Burada sonuçta kentli insanlar da iyi bir gıdaya ulaşmaya çalışırken bir yandan da bunu yapmak isteyen ama belki maddi kaynaklardan dolayı maddi imkansızlıklardan dolayı yapamayanlar varken bunların aslında buluşturulması da bir yandan önemli oluyor. Yani iyi örneklerin desteklenmesini sağlayan mekanizmalara da ihtiyacımız olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki bununla ilgili aslında toplantılar, birçok çalışmalar yapılabilir, insanlar teşvik edilebilir. Hatta şimdi baktığın zaman Türkiye'de birçok insan emekli olduğu zaman arzular yapmaya istek. Yani burada aslında en önemli çözüm şu olabilir. Ee, ekolojik arıcılıkla ilgili insanların bilgilendirilmesi. Ticari olarak değil de bunu aslında hobi olarak yapan arıcıların daha iyi yapabilirler. Çünkü hobi arıcılar e, zaten normalde bir emekli maaşı vardır. Tamamen arıcılığa bağlı değildir. Hani oradan ürün alsam da olur, almasam da olur. Bir maddi baskı bile... olmadan bunu yapabilir. Tabii daha üzerinde çok baskı olmadığı zaman ne yapacaktır? Bu daha rahat bir şekilde yapacaktır. Bu şekilde insanların sayısını arttırdığımız zaman biz Ekolojik arıcılık yapan insanların sayısı arttıkça ürün miktarı da artacak. Dolayısıyla buna bizim daha ucuz ulaşabilme imkanlarımız da olacak. Onun için de ne yapmamız lazım? Özellikle ekolojik arıcılık konusundaki işte kurslar, sertifikalar programları geliştirerek, destekleyerek, e, özellikle de emekli bir sürü insan baktığınız zaman emekli olunca arıcılık yapmayı düşünüyor. Çünkü işçiliği az, çok fazla uğraşman gerekmiyor. Bir de en önemli çok sevgili bir uğraş baktığınız zaman. Yani bu şekilde çok sayıda insan e, emekli olduğunda eğer aracılıkla uğraşırsa ve ekolojik aracılığa da ilgi duyarsa bu sefer ne olacak? Bu ürünler çok daha büyük miktarlarda üretilecek. Yani ve bunun e, fiyatları da düşecek. Tamamen ekolojik olarak üretilmese bile yine iyi tarım uygulamaları, daha zararlı kimyasallar, daha doğal bir aracılık, mutlaka bunun ekolojik Arıcılığın bütün koşullarını karşılaması da gerekmiyor. Bunun böyle geçiş olarak da olabilir. Ya, yapabildiği kadar yavaş yavaş. Bütün bunlar bir adım bir adım bizi daha sağlıklı ürünlere doğru e, götürecektir. E, dolayısıyla bu konuda yapılacak olan bütün destekler bence yani bizim arıcılığımıza da iyi bir ürme kazandırabilir. Yani Hı -hı. çözüm yolları, En önemli çözüm yollarından de bunun ekolojik arıcılık. E, bu durumda tabii biz bir taraftan da başka projelerde e, işte hastalıklara dayanıklı, dirençli araları seçmeye çalışıyoruz. Biz evet, bunu yapabildiğimiz zaman bu tabii uzun nefesli uzun süre çalışılması gereken projeler. Avrupa'da gelişmiş ülkelerde de aynı şekilde bu projeler çalışılıyor. Da. Avrupa en en ağır olduğu zamanlarda bile arıcılığı destekliyor. Bakıyorsunuz projelere mutlaka arıcılığa 20 milyon e, euro gibi e, paralar ayırabiliyor. Çünkü insan gıdası e, üretim açısından çok önemli. Ve bu şekilde e, hastalıklara beğeni ar, ar, arıları seçmeye çalışıyoruz. Bu, bu doğal olarak bunları seçtiğiniz zaman bu sefer ilaç kullanacaksınız veya daha az ilaç kullanarak aracılık yapacaksınız. Hı hı. Yani ekolojik aracılıkta da önemli bir Katkı sağlamış olacak bir şey. Evet, bunun ekosistem desteğine de tekrar geri dönecek olursak aslında ilk yola çıkış noktamızdı. Daha farkında ne olduğunu bilen, arıları tanıyan ve daha doğru arıcılık uygulamalarını uygulayan kişilerin sayısı arttıkça aslında arı türünün de korunması ve dolayısıyla ekosistemin de bereketini sağlaması mümkün olacak diyebiliriz herhalde. Tabii ki. Yani burada biz e, bal ve diğer arını, arı ürünlerini üretmeye çalışırken biz arı sayısını sağlıklı e, arı kolonilerinin sayısını arttırdıkça biz aslında ekosisteme de çok önemli bir katkı yapmış olacağız. Yani e, bütün canlıların besinlerini bitkiler ürettiğine göre ve bitkiler de arılara böyle çok önemli bir bağımlılığı olduğuna göre biz Anı sayısını arttırdıkça Türkiye'de o zaman tozlaşmaya arttırılmış olacağız. Özellikle de endemik bitkiler açısından bizim zaman yani sadece Türkiye'de olan başka yerlerde olmayan endemik bitkileri de biz nesillerinin tükenme aşamasında bu bitkilerin de bu bitkilere de yardımcı olacağız. Anı sayısı arttıkça biz zaten bitkilere direkt bir destek sağlamış oluyoruz. Onların nesillerinin devamını da çok önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Bitki bitkilere katkı sağladıkça da aslında ekosistemin ekosisteme de çok önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi çok kuvvetli bir halkası ekosistemin gerçekten ve yapabileceğimiz iyi, küçük iyileştirmeler bile aslında çok büyük sonuçlar büyük ve olumlu sonuçlar doğurabilir. İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Hem yaptığınız çalışmalar için çok çok teşekkür ederim. Hem de programımıza katılmış olduğunuz için. Bizim de birazdan duyurusunu yapacağımız bir ekolojik aracılık projemiz var. Bunda da belki ileride sizlerle tekrar yolumuzun kesişmesi de mümkün olur. İnşallah teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi hazır yeri gelmişken bu projemizi de tekrar bir duyuralım. Daha önce bunu konu olarak almıştık yeni projelerimiz arasında. Buğday Derneği'nin yaptığı bir Avrupa Birliği Erasmus Plus programı başvurusu olumlu sonuçlanmıştı. Dört partner olarak yola çıktığımız Hollanda'dan, İngiltere'den ve Makedonya'dan üç ortağımızla beraber gerçekleştireceğimiz bir yeni ekolojik aracılık projemiz olacak. Bununla bizim hedeflediğimiz aslında... İyi geleneksel ve e, ekolojik e, aracılık bilgisinin bu dört ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla e, daha fazla paylaşılıp zenginleşmesi ve az önce İbrahim Bey ile bahsettiğimiz gibi iyi uygulamaların yayılarak arılar konusundaki farkındalığı ve ekosistemdeki bu önemli halkanın desteklenmesine bir nebze olsa katkıda bulunmak. E, projenin detayları netleştikçe biz de zaten tüm kanallarımızdan paylaşıyor olacağız. E, sizi de bu projeye hem destek olmaya hem de eğer imkanlarınız varsa katılmaya şimdiden davet Olalım. Son olarak programı bitirmeden önce sizleri yüzde yüz ekolojik pazarlarımıza her hafta olduğu gibi davet etmek istiyoruz. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan yüzde yüz ekolojik pazarlarımıza sizleri bekliyor olacağız. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam